E, merhaba, Su Hakkı programına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. E, bu hafta dünyadaki su hakkı mücadelelerinden bahsedeceğiz. E, özellikle de Uruguay ve İtalya'daki mücadelelerden bahsedeceğiz. Hepimizin bildiği gibi su yaşamın vazgeçilmez bir parçası. Su hakkı demek, yaşam hakkı demek. Bu nedenle su hakkı mücadelesi de insanlık tarihi kadar eski. Su varlıkları artan endüstrileşmeyle ve kentleşmeyle birlikte kirlenip tükenmeye başladıkça da su hakkı mücadelesi farklı bir dönemece girdi. İklim değişikliğiyle birlikte işler daha da karmaşık bir hal aldı. Şimdi dünyanın kimi yerlerini seller götürken bazı yerlerinde de kuraklık yaşamı son derece güç hale getiriyor. İşin kötüsü tüm bu değişimler artarak devam ediyor ve... ...artan dünya nüfusun neredeyse dörtte bir artık temiz suya erişemiyor. Üstelik bu oranın 20 sene içerisinde artacağı ve dünya nüfusunun yaklaşık yarısının suya erişimde ciddi sıkıntılar çekeceği de tahmin ediliyor. Yine dünyada her sekiz saniyede bir çocuk e, kirli su içtiği için ölüyor. Gezegenimizde ortaya çıkan hastalıkların yüzde sekseni kirli su kullanımına bağlı. Kirli su tüm dünyada sıtma, AIDS, savaşlar ve trafik kazalarının toplamından daha çok sayıda çocuğun ölümüne neden oluyor... Bu verilerden sonra başlayalım istersen. Evet biz dünyadaki su mücadelelerinden bahsederken böyle bir e, veri sığlamasında bulunuyoruz, yapıyoruz. Bir giriş yapıyoruz. E, krizin boyutlarını anlamak noktasında ama dünyanın fiziksel su kıtlığı yaşanmadığı bölgelerinde ama su hizmetlerinin özelleştirildiği bölgelerde e, sosyal hareketler ortaya çıkmaya başlıyor. Ciddi tepkiler ortaya çıkmaya başlıyor. Biz daha önceki programlarda bu ülkelerden bahsetmiştik. İşte Bolivya, Güney Afrika, İspanya, Hindistan. Bugün ise Uruguay ve İtalya'dan bahsedeceğiz. Bu iki ülkede de su hizmetleri referandum konusu olmuş. Referandum sonrasındaki su alanındaki özelleştirmeler iptal edilmiş. Uruguay'da suyla ilgili anayasal değişiklik yapılmış. İtalya'da ise halk ...şöyle bir şeyi onaylamış, sudaki özelleştirmeye hayır demiş referandum sırasında. Bu açıdan, Türkiye açısından bu iki ülke çok önemli bu nedenlerden dolayı çünkü... Her programda ifade ediyoruz. Türkiye'nin 2023 yılı hedefleri var ve bu hedeflerin içerisinde e, su potansiyelinin yüzde yüzü kullanılması e, planlanıyor. Eğer bu gerçekleşirse bu hedefler e, adım adım hayata geçirilirse e, çok ciddi bir biçimde ekolojik yıkımlara yol açacak. Su e, varlıklarının kirlenmesine ve tüken, tükenmesine yol açacak. Bu anlamıyla bu ülkelerde yaşanan deneyimlere dönüp bakmak hepimizin açısından önemli dersler içeriyor diye düşünüyoruz. O yüzden bugün Uruguay'la başlayalım dedik. Hı hı. Uruguay'da 31 Ekim 2004'te yapısal su reformu ve su savunması adı altında Başbakanlık ve parlamento seçimleriyle aynı gün gerçekleşen bir referandum olmuştu. Ondan bahsedelim biraz. Su üzerine anayasal değişiklik öneren bu referandum %62 oyla kabul edildi. Sol kanattan EFFA koalisyonundan aday olan ve referandumu destekleyen Tabaravasques'in seçilmesiyle seçilmesiyle birlikte anayasal değişikte de resmi bir kesinlik kazanmış oldu. Yeni yasada içme suyuna ve kanalizasyona erişimin temel bir insan hakkı olduğu söyleniyor ve su yönetiminde sosyal meselelerin, ekonomik kaygıların üzerinde olması gerektiği belirtiliyor. Yasada ayrıca şöyle deniyor: Hıfzı ve halka su sağlama gibi kamu hizmetleri tamamıyla ve doğrudan devletin yasal tüzel kişileri tarafından yürütülecektir. Yani Uruguay'da 2004 yılından bu yana suyun yönetimine özel sektörün katılımı ya da özelleştirme anayasa tarafından engellenmiş. Evet. Evet. Referandum süreci de şöyle gerçekleşmiş. Suyu ve Yaşamı Savunma Ulusal Komisyonu denilen bir oluşum var. E, bu e, bir kamu şirketi olan devlet sağlık işleri bünyesinde çalışan işçileri temsilen bir sendika. Friends of the Earth adlı küresel bir organizasyonun da aralarında bulunduğu çeşitli STK'lar bir araya gelmişler. Ve ülkede yaşanmakta olan bu özelleştirme rüzgarına karşı bir kampanya yürütmeye başlamışlar. Çünkü bu dönem içerisinde Uruguay'da iki şehirde su varlıkları imtiyaz sözleşmeleriyle özelleştirilmişti zaten. Özelleştirme sonrası halk şirketlerin hizmetlerinden memnun kalmamıştı. Ve bu deneyimin yanı sıra Uruguay hükümeti aynı zamanda İMF ile imzaladığı kredi sözleşmesinin bir şartı olarak da Özelleştirmeye yönelik çeşitli düzenlemeler yapıyordu. Hı hı. Yine Uruguay Dünya e, Ticaret Örgütü ile de e, bir takım anlaşmalar yapmıştı. Bunların da gereği olarak yine serbest ticaretle ilgili bazı yasal düzenlemeler de gündeme geldi aynı dönem içerisinde. Tabii bütün bunlar olurken de kamuoyunda bütün bu olup bitene karşı itirazlar ortaya evet, çıkmaya evet. başladı. Bu itirazlar ve tartışmaların arka planında bu kampanyaların etkisini de unutmamak lazım. Yani Tabii. bu özelleştirme politikalarına karşı yürütülen kampanyaların başarılarında yatsımamak lazım. E, kampanyalar sadece özelleştirmeye yönelik e, bir politik e, karşı duruş değildi. Aynı zamanda su kaynaklarının aşırı kullanımı gibi ekolojik kaygıları Hı -hı. da e, kendilerine dert edilmiş durumdaydılar. Ve kamu varlıklarının şeffaf olmayan bir e, biçimde yönetimi gibi antidemokratik uygulamaları da e, kalkması Dinleme için e, mücadele Hı -hı. ediyorlardı. Evet. Seçimler öncesi politik dinamikleri de arkasına alan bu kampanya sonucunda yeni Uruguay Anayasası'na suyla ve su hizmetleriyle ilgili son derece bağlayıcı ve net kararlar alınmış oldu. Ee, yeni anayasaya göre su yaşam için vazgeçilmez bir varlık. Anayasanın 47. maddesinde içilebilir suya ve kanalizasyona erişim bir temel insan hakkıdır diye belirtiliyor. Ee, gelecek nesillerle dayanışma içinde su kaynaklarının sürdürülebilir bir biçimde yönetimi talep ediliyor. ...kamu çıkarı gözetilerek hidrolojik çevrenin korunması gerektiğini söyleyen e, yasal metinler var. Yine insanın suya erişim hakkından değil sadece suyun kendi hakkından da öz hakkından da evet, bahsediliyor. Bunlar çok önemli maddeler ama bir de şu da var. E, yasanın bir başka maddesi dikkat edici bir yönü de şu su hizmetlerinde ekonomik değil... ...sosyal düzen Hı -hı. ilkelerinin izlenmesi gerektiği vurgulanıyor. Anayasada şöyle bir madde eklemişler. Hidrolojik çevrim içerisindeki yüzey ve yer altı suları tek ve bütün bir doğal kaynak olup kamunun ortak yararına olması dolayısıyla kamunun alanındadır diyerek hı hı. kamuya ait varlıkları... Ee, varlıkları ilgilendiren hizmetlerin yine kamu eliyle yürütülmesini güvence altına almışlar. Anayasadaki su yönetimine her aşamada katılımcılık ve dayanışma ilkelerine yönelik maddeler ise somut bir biçimde eklenmiş ee, bir durumda şu anda. Evet, Uruguay'da sosyal hareketlerin kazanımını bu şekilde özetleyebiliriz. Şimdi İtalya'ya bakalım birazcık. İtalya'da da 1994'e kadar su hizmetleri aslında belediyeler tarafından yürütülüyordu ve bu durum legalle diye bilinen o adlı alınan bir ulusal su yasasının yürürlüğe girmesiyle değişmeye bir başladı. Bir şahsın ismi değil evet, mi? Evet bir yargıcın ismi. <gülüyor> Yasanın kabulünden sonra belediye kuruluşları daha büyük bölgesel birimlerde toplanmaya başlamış. Bu yasayla özelleştirme bir yasal zorunluluk olarak tanımlanmıyor ama o hale getiriliyor. Yani bu birimler ile birlikte şirket gibi yapılanmak zorunda kalıyorlar. Legal yasasıyla su hizmetlerinin maliyeti tam maliyet geri dönüşümü prensibi gereği tamamıyla su tarifeleri içerisinde Gay suyu ediliyor. kullananlardan hı hı. karşılanmak zorunda. Evet. Hatta bu hizmetlerin fiyatları en az yüzde yedi kârlı sunulmak zorunda. Yani kârı kapsamak zorunda olduğu için su hizmetleri metalaştırılmak durumunda da kalmış evet, oluyor. Evet bu Türkiye'deki uygulamanın benzeri bir uygulama. Hı hı. Çünkü Türkiye'de de kimi e, yasal düzenlemeler var ki su hizmetlerinin yerine getirirken belediyeleri kârlı çalışmaya sevk ediyor. E, 4736 sayılı kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmet tarifleri kanunu ve karı esas alan 2560 sayılı İSKİ kanunun 23. maddesi gibi yasal metinlerde Su hizmetlerinin bedava veya indirimli verilmesi suç ve su hizmetlerinde elde edilecek gelirinde de en az yüzde on kârlı satılması zorunlu kalınıyor. Bu yüzde bir değişiklik o yapıldı, değişti, kaldırıldı. Evet. Ama, Ama kâr yine de ibaresi devam ediyor. Kârlı satılması e, şart koşuluyor. <gülüyor> e, hatırlarsınız daha önceki programlarda da bahsetmiştik. E, bu yasal düzenlemelere uymayan, bunun dışında bir e, Alternatif üretmeye çalışan dikili belediye başkanı 2000 yıllarının ortasından itibaren belli bir tonaja kadar ilk başta 10 tona kadardı herhalde hmm. suyu vatandaşlara ücretsiz vermeyi hayata geçirmişti. Uzun bir süre bu politikayı devam ettirdi ta ki yakın zamanda görevden alınıncaya kadar bu uygulamanın da politik olarak savunusunu yapıyordu. Suyun yaşam hakkı olması nedeniyle hakkında hı hı. dava açıldı. Dikili belediye başkanına ve meclis üyelerine kamuyu zarara uğratmaktan hı hı. E, hı hı. dolayı bunu da burada geçelim. Çok evet. benzer iki düzenleme. Evet. Şimdi İtalya'ya dönelim. İtalya'da da bu özelleştirmeci legal yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte kısa zaman içinde pek çok su işletmecisi daha fazla kar elde etmenin yolunu bulmuş. Masraflardan kısıyorlar. Her zaman yaptıkları yöntem. <gülüyor> yani su altyapılarının yenilenmesi, onarımı iyileştirmesi için gereken bütün o yatırımlar, harcamalar kısılmaya başlanmış. Bunun sonucunda da kısa süre içinde İtalya... Avrupa'da su kaşığının en yüksek oranında yani yüzde otuz civarında yaşandığı bir ülke haline dönüşmüş. E bizdeki aşağıda kalmaz tabii ki. Bizdeki kaçıp, kaçak oranı pardon yüzde kırk civarında evet. Almanya'nın da yüzde üç olduğunu biliyoruz. yani ki yüzde içe inebiliyor. İnebiliyor ve <gülüyor> uçurum çok büyük. Evet çok büyük uçurum. Evet bu görüldüğü gibi bu kısır döngünün halka dönüşü yükselen su faturaları olmuş ve yine tabii her zaman olduğu gibi kamu hizmetlerinin halkın nezdinde güvenirliğini yitirmesi olmuş. Şimdi bir ara vereceğiz Lurid'den Ocean adlı parçayı dinliyoruz. Evet şimdi bu güzel parçadan sonra tekrar e, konumuza dönelim. Son olarak şöyle söylemiştik, İtalya'da halk nezdinde güvenirliğini itiran kamu hizmetlerinden biraz bahsetmiştik. Ancak yine de İtalyanlar, e, İtalyan halkı kamudan umudu kesmemiş. 2007 yılı itibarıyla İtalya Su İçin Hareket Forumu su hizmetlerinin tekrar kamu kapsamına, kapsamına girmesi için 400 bin imza toplamış. Forum yeni bir kamu yasa tasarısı da geliştirmiş. Önerilen bu yasada su yönetiminin sürdürülebilirlik ve dayanışma prensiplerine bağlı olarak kamuya ait ve katılımcı olması gerektiği vurgulanıyor. Evet bir de şeyi vurgulamışlar tüm su altyapılarının kamunun yönetiminde olması ve özelleştirilmiş olanların da yeniden kamulaştırılması gerektiğini. Ee, belirtmişler. Suya ve hıssaya erişimin bir insan hakkı olduğu dolayısıyla kişi başına düşen günlük optimum su miktarı olarak kabul edilen 50 litrenin bedelsiz olarak ...sağlanmasını da önermişler hı hı. aynı çalışmanın içinde. Evet ayrıca diğer ülkelerde yaşayan su kıtlığı çeken halklarla ilgili de bir şey var madde. Kâr amacı gütmeyen halka hizmet merkezi su yönetimleri ve sistemleri geliştirmeleri için... ...bu ülkelere yardımcı olmak üzere bir milli dayanışma fonunda düzenlenmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu yeni yasa önerisi herhangi sabit veya önceden kararlaştırılmış bir su yönetim modeli önermiyor... Bilakis modellerin yerelde halkın katılımıyla demokratik süreçler içinde kolektif olarak üretilmesi gerektiğini de altını çiziyor. Su yönetiminde artan sorunların ve forumun başarılı koalisyon faaliyetlerinin sonucunda 2010 yılında özelleştirmeci legal yasasına karşı yaklaşık 1.4 milyon imza toplanmış. Çok büyük bir sayı. İmzaların toplanmasının ardından da legal yasasıyla ilgili referandum yapılması için Roma Yüksek Mahkemesi'ne başvurulmuş. 2011 Haziran'ında da AB ülkeleri için oldukça yüksek bir katılım oranı diyebileceğimiz %57 katılımın olduğu bir referandumda da özelleştirmeci yasa %96 gibi ezici bir çoğunlukla reddedilmiş. Bu referandum geçir, geçerli sayılması için seçmenlerin %50'den fazlasının referanduma katılması gerekiyor onu da söyleyelim. Su demokrasisi açısından bir zafer tabi bu ve tüm dünyadaki kamu yanlısı sosyal hareketler için de önemli bir referans noktası. Evet bir başka İtalya. zafer daha kazanılmıştı bu referandum sürecinde. E, İtalya'da nükleer santralin yapılıp yapılmayacağı da oylanmıştı bu aynı referandumda. G8 ülkeler arasında nükleersiz tek ülke olan İtalya'da buna benzer bir e, referandum 1987 yılında yapılmıştı yine. Çernobil felaketinin ardından İtalyanlar dört nükleer santralinin kapatılmasına e, evet demişlerdi. Şimdi Çernobil felaketin üzerinden yeterince zaman geçtiğini ve felaketin unutulduğunu düşünen Berlusconi hükümeti yeni nükleer santral e, kurulması için girişimlerde bulunmaya başlıyor. Bu durum karşısında tabii ki nükleer karşılıkları da hemen karşı atağa geçiyorlar. Hı. Bu önemli konuların referanduma götürülmesi için önce aktivistlerin e, işte az önce de belirttiğimiz gibi e, yeterli İmza sayısına ulaşmaları gerekiyor. 2010 yılı içerisinde Aktivistler ilk önce bunu başarıyorlar. 2011 yılının Haziran ayında referandumun yapılacağı 2010 yılında aslında belliydi. Şimdi burada Hı. talihsiz bir olay yaşandı. Bütün dünya için talihsiz bir olaydı ama Berliskoni için daha talihsiz bir olaydı. 11 Mart'ta Japonya'da Fukushima'da. Nükleer felaketini yaşadık. Berlusconi fükuşmanın hemen ardından yapılacak referandumun ertelenmesi için çok büyük çaba Hı -hı. sarf etti. Kendisinin referanduma katılmayacağını ve halkın da gitmemesi gerektiği doğrultusunda boykot çağrısı yaptı. Ee, ama buna rağmen işte bu e, toplanan imzalar nedeniyle referandum e, ilgili döneminde yapıldı. Aynı zamanda nükleer karşıtlarının çok uzun süreli ve renkli bir kampanyası e, vardı bu dönem içerisinde. Yine halkın %57'si az önce söyledik aynı referandumdan bahsediyoruz. E, %57'sinin katılımıyla e, katılanların da %95'i İtalya'da nükleer enerjinin kullanımını yasaklayan kararın ...devamına evet oyu vererek nükleersiz İtalya dediler... ...böyle korsan bir bildiride de yanınlamış <gülüyor> olayım ben burada. Bu evet şimdi <gülüyor> İtalya Su için Hareket Forumu hala çalışmalarına devam ediyor... ...onu da belirtelim... ...bu zaferin ardından yerel yönetimlerde ve yerel yönetimlerde... ...su hizmetlerine yönelik yasalar ve düzenlemeler devam ediyor... İtalya'daki bu sosyal hareketin verdiği ilhamı ben Marsilya'ya gittiğim için orada da görmüştüm. 2012 Mart'ında gerçekleştirilen Alternatif Dünya Su Forumunda görmeniz mümkündü bu ilhamı. Özellikle AB ülkelerinden gelen onlarca su hareketi aktivisti İtalya'nın bu yakın geçmişte elindiği deneyimi birinci elden dinlemek üzere ve tartışmak üzere Marsilya'daydı. Bu tartışmaların sonucunda çıkan deklarasyonda suyu ve su hizmetlerini ticarileştiren ve özelleştiren baskın ekonomik ve finansal modellere karşı durulması gerektiğini belirttiler. Yine büyüyen su özelleştirmesinin karşısında suyun temel ve vazgeçilmez bir insan hakkı olduğu gerçeği çerçevesinde herkesin bir araya gelmesi gerektiğini vurguladılar. Bu nedenle şimdiki ve gelecek kuşaklar arasında bir dayanışma olması gerektiğini, bunun garanti altına alınması gerektiğini, bunun da tek yolunun suyun özelleştirmesine karşı durmak olduğunu vurguladılar. Evet, evet. deklarasyonda yine suyun yönetiminin amaçlı değil, insan merkezi, katılımcı ve eşitlikçi biçimde kamu eliyle yürütülmesi gerektiği de vurgulanıyordu. Tüm hükümetlere vatandaşlarına temiz ve sağlıklı su sağlama çağrısı yapılıyordu aynı zamanda. Dünya Su Forumu kanalıyla da Dünya Su Konseyi'nin tüm ülkelerde hakim kılmak istediği ticarileştirmeci ve özelleştirmeci su yönetimi modellerinin reddedilmesi gerektiğini, Dünya Su Konseyi'nin halkların değil şirketlerin sesi olduğunu ve dolayısıyla haklar nezdinde geçerli olmadığının kabul edilmesi de talep ediliyordu. Evet. Bir başka gelişmede İtalya'da son dönemde yaşanmakta olan bu kamu yanlısı gelişmeler ve alternatif dünya su formunun ardından suyun kamu eliyle yönetilmesini savunan Avrupa Vatandaş Girişimi çerçevesinde pek çok AB ülkesini bir araya getiren bir kampanya, su kampanyası. Bu kampanya AB kurumlarının ve üye ülkelerinin sınırları içindeki herkesin Su ve hıfzı erişim hakkını güvence altına alınmasını talep ediyor. Suyun ve su kaynaklarının yönetimini küresel ya da ulusal pazar kurallarına tabi olmamasını talep ediyor. Serbestleşmeden, serbestleşmeden muaf tutulmasını istiyor. Ve AB'nin su ve hıfzı hakkının evrensel olarak kazanılması için çabalarını çok daha fazla arttırmasını evet, talep ediyor. Arttırmasını ediyor. İşte bu talepler doğrultusunda da Marsilya'da e, Alternatif Dünya Forumu'ndan yani 2012 Mart'ından bu yana süren bir imza kampanyası e, var. E, tüm AB ülkelerinde şimdiye kadar 378 bin. Bine yakın insan imza vermiş bu sayının Eylül ayına kadar da 1 milyona çıkması hedefleniyor. Bizim de su hakkı kampanyası olarak başlattığımız su hakkı anayasal güvence altına alınsın. Su hakkı talep ediyoruz. İmza kampanyamız da devam ediyor onu da söyleyelim. İmza.suhakki.org adresinden su ile ilgili kararların katılımcılık ilkesiyle ve su ekosistemlerini koruyan bir anlayışla gerçekleştirilmesini istiyor ve savunuyorsanız siz de imza verebilirsiniz diyelim. evet. <gülüyor> Şimdi ABD'den biraz uzaklaşalım. Yine suyun hak olarak kabul edildiği başka gelişmeler de var. ABD'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts, Pennsylvania, Detroit ve Kaliforniya gibi eyaletlerinde de su hakkı bir insan hakkı olarak kabul edildi. En son olarak Ekim 2012'de Kaliforniya'daki bu gelişmeyle ilgili olarak ABD'li bir kuruluş var. Food and Water Watch. Onun yöneticisi Venona Heiter şöyle bir açıklamada bulunmuş. Bu eyaletteki su hakkının ABD tarihinde ilk kez gerçek bir yurttaş hareketinin mücadelesi sonucunda alındığını belirtmiş. E, bu kararın diğer eyaletlerde de yaygınlaşması bekleniyor. Evet. evet. Aslında yeni bir hak talebinde bulunmuyor. Aha. Şimdi su varlıkların ve hizmetlerin özelleştirilmesiyle ortaya çıkan sosyal ekolojik sorunlar doğal olarak tüm dünyada önemli bir toplumsal muhalefetin ortaya çıkmasına neden oldu. Su herkesin yaşamsal ortak paydası olduğu için su hakkı talebi de herkeseydi kültürden ve toplumun her kesiminden insanı bir araya getirdi. 1948 yılında kaleme alınan insan hakları evrensel Beyannamesinin namesinin 3. maddesinde yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır ibaresindeki yaşama hakkının içinde örtük olarak zaten Hı -hı. su hakkı mevcut. Yine 1966 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nde suya erişimin bir insan hakkı olduğu doğru ve dolaylı olarak kabul edilmiş durumda ee, Bu sözleşmeyi e, Yani bu sözleşme 3 Ocak 1976 tane yürürlüğe giriyor ancak Türkiye e, 15 Ağustos 2000'de imzalıyor. 4 Haziran 2003'te de e, meclis tarafından onaylanıyor. Aynen. Yine Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Programı, bunun da tarihi 1994, e, herkesin yeterli standartlarda yaşam hakkı içinde e, su ve sağlığın korunması deniliyor. Ee, ve aslında su hakkından bahsediliyor örtük hı. bir biçimde. Yani yeni talep edilen bir haktan değil, var olan hakkın gaspını önlemek için Yeniden ciddi bir yasal e, şey var. Mücadele var, yasal alanda mücadele var. Hı hı. Ee, yine Bolivya'nın öncülüğünde başlayan ve müzakereleri yaklaşık 10 yılı bulan bir sürecin sonunda da çok önemli bir adım atılmış oldu. Onu da söyleyelim. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 28 Temmuz 2010 tarihinde yapılan bir oylamayla Güvenli ve temiz içme suyuna ve hıfsız sahaya erişimin yaşamdan ve insan haklarından sonuna kadar faydalanılması için temel bir insan hakkı olduğunu kabul etti. Ee, Türkiye çekimser oy kullanıp bu anlaşmayı imzalamayı tercih etti. Evet. Ancak tabii bu e, tüm insanlığın benimsediği bir yaşam hakkını kabul etmeme hakkı vermiyor Türkiye'ye. En kısa zamanda bunu anayasaya e, dahil etmesi gerekiyor bu hakkı. Bunun gerçekleşmesi için de Türkiye'de e, bize pek çok iş düşüyor. Herkese iş düşüyor. herkesin. hepimize. Biz 8-10 Ocak tarihlerinde su hakkı kampanyası olarak TBMM'de mil, e, mecliste milletvekillerini tam da bu talepleri kendilerine iletmek üzere ziyarette bulunduk. BDP ve CHP milletvekilleri ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün'le görüştük. Daha özgürlükçü ve demokratik bir anayasaya ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde su hakkının da bu anayasa içinde yer alması gerektiğini belirttik. Milletvekillerinin de yaklaşımları oldukça olumluydu. Evet. Hı hı. Bu görüşmeleri yapmaya devam edeceğiz ve sizi de bunlardan haberdar edeceğiz gelecek haftalarda. Son olarak da şöyle diyeyim: kar için değil, yaşam için su. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.